Hazırlayan ve sunan Çelenk Bakra. Merhaba, Haritçiden Sanat programındayız. Ben Çelenk. Ee, gezegenin farklı köşelerinden size kültür sanat haberi getiriyorum. İkinci kere Venedik'teyiz. Çünkü bu yıl Venedik Mimarlık Bieneli yılı. 15. Uluslararası Mimarlık Sergisi 28 Mayıs'ta ziyarete açıldı. 27 Kasım'a kadar da devam ediyor. Ee, Venedik, Venedik Mimarlık Bieneli'nde Türkiye'nin de bir pavyonu var. Ve e, bu pavyonun koordinasyonunda İstanbul Kültür Sanat Vakfı üstleniyor. Yanımda bir konuğum var. Tuna, Tuna İstanbul Kültür Sanat Vakfı Yurtdışı Projeler Yöneticisi, yönettiği projeler arasında Venedik Mimarlık Biyeneli'ndeki Türkiye katılımı ve Venedik Sanat Biyeneli'ndeki Türkiye katılımı da var. Tuna'nın yanı sıra ikinci konumda Feride Çiçekoğlu, çünkü Venedik Bienali Mimarlık Sergisindeki Türkiye pavyonunda bu yıl seçilen projenin küratörlerinden biri. Daha önce hariçten sanat programına Mehmet Kütükçüoğlu Vertu ve Uçarı davet etmiştim. Onlarla açıkçası e, söyleşimizi yaptığımız zaman Venedik Biyenneli henüz ziyarete açılmamıştı, hazırlık dönemiydi. Mayıs ayında yayınlandı bu program ve e, TET Mimarlık'tan Mehmet Kütükçüoğlu Vertu ve Uçar'la Darzana'nın yani iki tersane bir vasıta Darzana projesinin Türkiye pavilonunda şu anda ziyarete açılan bu projenin. Ee, ...hazırlık aşamasından, kavramsallaştırılmasından, prodüksiyon sürecinden e, bahsettiler. Son derece heyecan vericiydi ama birebir işi görme fırsatımız olmamıştı. Dolayısıyla bu sefer üç küratörden, daha doğrusu küratöryel ekibi temsil Feride Çiçekoğlu bizimle. Ama ekipte başka isimler de var. Ben saymış olayım, Hüneral, Demir, Caner, Bilgin, Hande, Ciğerli, Gökçener, Kılıç, Nazlı, Tümerdem ve Yiğit Dal, e, Yalgın'dan oluşan bir proje ekibi var. Cemal Em'den önemli bir mimarlık fotoğrafçısıdır. Ve Namık Erkal'ın Küratöryal işbirliğiyle şekillenen bir projeden bahsediyoruz. Adı Darzana. Hemen buradan başlamak istiyorum. Feride Hanım Darzana ne demektir? Darzana iki tersane bir vasıta adını verdiğiniz bu Venedik mimarlık bir yanındaki Türkiye pavyonundan bize bahsedebilir misiniz? Tabii memnuniyetle. Ee, i̇ki tersane bir vasıta diye açmaya çalıştığımız gibi İstanbul ve Venedik tersaneleri arasında bir köprü kurmayı amaçlayan proje. E, çünkü Akdeniz'deki tersanelerin aşağı yukarı hepsi bir dönem... E, limanlara bakan tersadelerin hepsinde e, benzer bir mimari formasyon görüyoruz. Bu mimari formasyonun temeli de içinde teknelerin inşa edildiği, göz dediğimiz, (İtalyanca'da da Volti diye anılan e, bir sıra yapı. Bu yapıların benzerliği, Kültürün, teknolojinin benzerliği bizi bu projenin ana fikrine götürdü. Burada tersanede bir gözde inşa edildi teknemiz. Oraya gitti ve orada da aynen evindeymişçesine oraya hop diye yerleşti. Böyle ifade edebilirim. Sanki hep oradaymışçasına. Şimdi artık sergimiz açıldıktan sonra daha rahat ifade edebiliyoruz bunu. Şunu duyduk ziyaretçilerden. Buraya o kadar yakıştı ki keşke geri gitmese. Biz de dedik ki bunu Marsilya'ya da götürsek, Barcelona'ya da götürsek, Tanca'ya, Lübnan'a, bütün buralara yakışacak çünkü ortak bir kültürün temsilcisi. Dolayısıyla hedefine ulaştığını düşünüyoruz projenin. Fakat orada kalmasını tercih etmiyorsunuz. Tam tersi e, enstelasyona ya da bu işte bu projeye eşlik eden videolar da vardı. Beş kanallı hı hı. bir video yerleştirme var. Evet. Orada da belirtildiği üzere sanırım İstanbul'a geri getirilmesi. Yani bu çıktığı tersaneye geri dönmesi. Belki hedefleniyor. Değil tabii mi? tabii tabii elbette. Ee, biraz dolaştıktan sonra gelmesini de arzu ediyoruz doğrusu <gülüyor> liman liman uğrayarak. Çünkü Darzana sözcüğü de öyle oluşmuş zaten. Sözcüğün kökeni Arapça'da Darüşsinay yani sanayi evi anlamına geliyor ve Emevilerle beraber Akdeniz'in doğusundan batısına İspanya'ya kadar göçmüş. Oradan liman liman dolaşarak gelirken de işte kiminde tersane olmuş kiminde arsenale olmuş. O sözcük bütün o seyahati kapsıyor. Ee, biz de tam buradan yola çıkarak Akdeniz'in aslında bir seyahatler denizi olduğunu, bir vasıta olduğunu e, ve limanları birbirine bağlaması gerektiğini bu sözcükle vurgulamak istedik. Anlıyorum. Peki e, şunu sormak istiyorum. Şimdi bu proje etrafında tabii pek çok tartışma oldu ama bu tartışmalardan ilki eee bildiğimiz üzere Venedik BNL'nin ...ana uluslararası sergisinin bir sanat direktörü oluyor, bir küratörü oluyor. Ve o küratörün ortaya koyduğu kavramsal çerçeveye... Hı. ...ülkelerin pavyonlarının da yani ulusal temsillerin de cevap vermesi... ona eşlik etmesi, onunla diyalog içinde olması bekleniyor. Bu bağlamda ben Tuna Ortaylı'ya yönelteyim bu sefer sorumu... ...çünkü sonuçta e, Türkiye pavyonu, Venedik, Mimarlık Venedik koordinasyonu üstüne İKSV'yi o temsil ediyor... E, Venedik Mimarlık Biyeneli'nin kavramsal çerçevesi hakkında ne düşünüyorsun bu yıl? Ve e, seçici kurul vardı bu projeyi seç seçmedi. Yani Darzana projesi öyle sizin karar verip tedavit ettiğiniz bir ekip tarafından yapılmadı. Aslında evet. bir seçici kurul oluşturdunuz. Evet. Ve onlar seçtiler bu projeyi. Onlar e, kavramsal çerçeveye nasıl bağlıyorlardı Darzana projesini? Ya da Darzana'yı seçmek kriterleri, sebepleri neydi? Ee, şimdi öncelikle şöyle başlayayım o zaman. İKSV'nin Ağustos e, ayında Venedik Mimarlık, Mimarlık Bieneli'nin e, küratörü seçildikten ve küratör temayı belirledikten sonra bir açık çağrı duyurusu oldu Ağustos'un sonunda 2015 yılından bahsediyoruz. E, ve buna başvuran e, Tam sayı, şu anda hatırlamıyorum. 34 ya da 36 tane proje olmuştu. E, bu projeler içinde biz e, tabii aslında çok özür diliyorum Açık çağrıyı yapmadan önce bir seçici kurulu oluşturduk. Seçici kurulda da kimler var? E, Profesör Doktor Arzu Erdem, e, Profesör Doktor Uğur Tanyeli, Profesör Doktor Sibel Bozdoğan, e, Profesör Doktor Murat Güvenç, yine Profesör Doktor Süha Özkan, Yeşim Hatırlı ve İstanbul Modern'den Levent Çalıkoğlu. Peki Tuna'yı hatırlatmak adına nedir bu yılki Uluslararası Mimarlık Bienalinin teması, küratörü ve seçici kurul Darzana projesini belirlerken, onu davet ederken onlarca başvuru arasında? Nasıl kriterlerle bunu belirlediler? Nasıl bir gerekçeyle biz Darzana projesi orada yer alsın istiyoruz dediler? Yani biraz hı hı. kavramsal çerçeveye de cevap vermesi adına bu soruyu soruyorum. Şimdi bu seneki küratör Alejandro Aravena. Ee, ve de onun belirlediği e, temanın başlığı reporting from the field cepheden bildirmek. Ee, bu biraz aslında e, mimarlığın e, günümüz e, toplumsal sorunlarına e, nasıl ilişkilenmesi gerektiğine, e, star mimarlık denilen şeyin nasıl e, yavaş yavaş sona erdiğini ve mimarlığın nasıl aslında toplumun e, problemlerine yardımcı olan bir... E, ...unsur diyelim haline gelmesi gerektiğine referans veren bir temaydı. Ee, ve de e, bu seneki seçici kurul e, bu temanın üstüne gelen projeleri değerlendirirken de... E, ...aslında hem e, tema ile ilişkisine baktı evet ama hmm. hem de e, projelerin niteliğine de baktı. Çünkü e, sonuçta seçici kurul üyelerimizin hepsi uluslararası bienerleri e, ve sergileri yakından takip eden... E, gerek mimarlık gerek sanat alanında e, insanlardan oluşuyor ve de e, biraz tabii ki temsiliyet de önemli e, nasıl bir projenin yer aldığı da önemli e, spesifik olarak e, bu proje şu temayla ne kadar ilişkilidir e, konusunun toplantılarda çok sürekli altının çizildiğini söyleyemem yani birazcık da öncelikli olarak gelen projelerin niteliğine anlaşılırlığına ...seçtikleri konunun yaratmayı planladıkları projeyle ne kadar iyi konuştuğuna baktılar desem daha doğru olur. O çünkü Venedik Mimarlık bir Biyeneli, Mimarlık Dünyası'nın er meydanı diyebiliriz. Evet ve tabii senin de bildiğin gibi Venedik bir Biyeneli, gerek sanat gerek mimarlık... Hı. ...dakikalarla yarıştığın, izleyicinin dikkatini çekmek için mekandaki işin dakikalarla yarıştığı bir, bir mekan... Tabii ortalama süresi sanırım bir ülke pavyonunda kalmanın böyle 2-3-5 evet, dakika geçmediği bir yerden bahsediyoruz. Dolayısıyla evet. onların dikkatini doğrudan cezbetmek, hı hı. dikkatlerini çekmek lazım ama bu sırada da tabii ki işin içeriğinin. ...kalitesizde çok önemli. Evet. Ee, ve de bu ilk okumalar sonrası... E, ...dokuz projenin... E, ...tekrardan... E, ...davet edilmesine... E, ...ve de seçici kurulun onları... ...birebir dinlemesine karar verildi. E, bu seçici kurulun verdiği bir karardı. E, bunun üzerine biz... E, ...tekrardan bir toplantı düzenledik. E, proje sahiplerini... E, ...davet ettik... Proje sahiplerinden bazıları o esnada e, başka sergiler vesaire sebebiyle yurt dışında olduğu için Skype'la katıldı. E, seçici kurul üyelerimizden biri Sibel Bozdoğan o esnada yurt dışında e, hocalık da yaptığı için e, iş sebebiyle yurt dışındaydı. O da Skype'la Amerika'dan katıldı. E, ve de e, sabahki oturumlar Amerika'da gece yarısına yani sabaha karşı 3-4'e denk geldiği için e, biz o sabahki oturumların video kaydını aldık. E, onları kendisine Ee, sabah uyanır uyanmaz, sabah yedide Sibel Hoca elinde kahvesiyle bilgisayarın başına oturduğunda onları videolarını yolladık. Ee, ikinci oturuma başlamadan önce onların hepsini izledi. Ee, böylelikle yani kaçırmış olduğu, dinleyememiş olduğu projeleri dinleyebilmek adına. Ee, ve de bu ikinci oturumda çağırdığımız dokuz projeden hem projelerini birazcık daha detaylı anlatmalarını e, hem de bize yani ne ...planladıklarını, Hı. atıyorum bütçe vesaire gibi detayları yani fizibilite da... Fizibilite de sonuçta evet, belirleyici. Çünkü ekleyerek, sınırlı bir zaman, sınırlı bir bütçe, sınırlı evet. bir mekandan evet. bahsediyoruz. Yani tabii ki yalan söyleyecek değilim. Bütçe önemli bir faktör olsa bile de her şeyden önce içerik geliyor tabii ki. Ve de bu detaylarla tekrar projeyi böyle bir 15-20 dakikalık sunumlarla anlatmalarını rica ettik. Ee, gelen bütün projelerde işte gerek maketlerle gerek PowerPoint sunumlarıyla bazıları video e, çekerek vesaire bunu hazırlamışlardı. Ee, seçici kurulu hepsini dinledikten sonra e, zannediyorum akşam dört buçuk beş gibi bitmişti. E, ondan sonra yaklaşık bir iki saat e, kendi aralarında e, değerlendirdiler değerlendirmelerini yaptılar. Puanlandırma sistemiyle. Olabildikçe akademik bir seçim evet. yapılmaya çalışıldı. Bu genelde bütün BNL'ler ya da bu tarz özellikle uluslararası sanat etkinliklerinde, mimarlık etkinli etkinliklerinde seçilen projeler için her zaman tartışma evet. bir konudur. O yüzden özellikle sormak istedim. Hı. Şimdi. E yani bir de aslında çok özür dilerim. Lütfen. kesiyorum Ama e biz e vakıf. İKSV'de bu konuda hem sanat Viyeneli'nde hem e, mimarlık Viyeneli'nde hem de diğer organize ettiğimiz diğer iki Viyeneli'de İstanbul Tasarım Viyeneli ve İstanbul Viyeneli'nde e, hayli demokratik bir yol izliyoruz aslında bakarsan. Çünkü yıllardır Vendik Viyeneli'ni de e, takip ettiğim için e, oradaki sürecin, oradaki küratör seçiminin nasıl yapıldığını da aşağı yukarı e, biliyoruz. Hı hı. Ee, bu yüzden de e, mümkün olduğunca çok danışma kurullarımızı zengin tutarak, değiştirerek e, ve birazcık da o sözü onlara bırakarak seçimlerimizi yapmaya özen gösteriyoruz. Muhakkak. E, Venedik Biyeneli konuşuyoruz şu anda ama Venedik Mimarlık Biyeneli, hı hı. Venedik Sanat Biyeneli'ne konuşuyoruz göre göreceli olarak daha az tanınıyor. Çünkü yani evet. .si evet. o da evet. 30 yıldır düzenlenen bir evet. Bienal. Ama 20... tabii öbürünün 1895'ten beri yapıldığı ve neredeyse bütün Bienallerin anası olduğu düşünülürse doğru. Kesinlikle. Mimarlık Bienali biraz daha az popüler tü diyebiliriz. Türkiye'nin resmi katılımı da ilk kez 2014 yılında gerçekleşti. Yani o da evet. göreceli olarak. Yeni 28 Mayıs'ta başladı. 27 Kasım'a kadar devam ediyor. Ee, yanında Tuna Ortaylı var. İstanbul Kültür Sanat Vakfı'ndan ve Feride Çiçek Oğlu var. O da mimarlık sergisi Türkiye Pavilonundaki Darzana projesini yapan üç küratörden biri Mehmet Kütükçüoğlu verdi. Uçarla kısa bir müzik arası verelim şimdi. Sonrasında bu Darzana projesinin hem olumlu hem olumsuz nasıl eleştirildiği ile ilgili birkaç soru yöneltmek istiyorum. E, Vivaldi Dinleyelim dedi Feride Hanım. Ben de Vivaldi'den nasıl bir şey dinlerizi e, teknik masadaki Barış Demirel'e verdim. Kendisi bir müzisyendir. Ona hem teşekkür ediyorum hem de müzik arasına geçebiliriz. Merhaba, hariçten sanat programındayız. İki değerli konuğum var yanımda. Venedik Biyeneli, daha doğrusu Venedik Mimarlık Biyeneli Türkiye pavyonundan bahsediyoruz. Feride Çiçekoğlu ve Tuna Ortaylı. Efendim hemen sıcağı sıcağına tartışmalara girmek istiyorum. Çünkü hem çok ses getirdi Darzan'a projesi Türkiye Pavyonu'ndaki özellikle görsel olarak çok etkileyici, masalsı, güzel, cazip bulundu. Ee, ama diğer taraftan da özellikle mimarlık dünyasından pek çok tartışmayı da beraberinde getirdi. O kadar ki mimarlık alanında çalışan çeşitli ekipler bütün bu eleştirileri, tartışmaları derleyen bir takım Excel tablolar, özel web siteleri dahi hazırladılar. Ben de düzenli olarak onları takip etmeye çalışıyorum. Bu da benim... Darzan'ın üzerine ikinci program olduğuna ve artık Darzan'da açıldığına göre biraz bu eleştirilere de yer vermemiz gerekiyor. Son dönemde çıkan eleştirilerden biri benim de daha çalışmış olduğum bir isim Ömer Kanıpak. Bence pek çok mevcut eleştiriyi toparlayıcı bir yazı kaleme aldı. Onu size okumak istiyorum ve sizin onunla ilgili görüşünüzü almak istiyorum. Evet. Birkaç şey yani bizim de biraz önce programda konuştuğumuz birkaç şeyi bir arada getiriyor. Bir seçici kurul konusuna girecek olursak e, diyor ki açık çağrıya başvuran diğer e ekiplerin elinde olmayan bir imkana sahipti bu ekip. Yani tartışmalı ve gizli devam eden kentin en eski tersanesinin Haliç'ten bahsediyor. En eski tersanesinin dönüşümüyle ilgili malzeme ve erişimi kullanan bir öneriyi seçici kurulun baştan ele alması gerekmez miydi? E, bu biraz iltimaslı bir seçim miydi? Hem ekibin ticari olarak yürütmekte olduğu projedeki iş ilişkilerini, TET mimarlık hastadığı açıkçası burada, e, iş ilişkilerini, hem de Türkiye'nin uluslararası akademik bir etkinliğe entelektüel katılımını, piyasa ilişkileri nedeniyle zedeleyeceği malum bu durumun demiş. Bu ikisinin ayrı cepheler olduğunu iddia etmek ise, çünkü seçici kurul üyelerinden bazıları bu ikisi, apayır cephelerdir aslında diye cevap vermişti. Pek de ikna edici bulmuyorum demiş Ömer Kanıpak. Ee, bir bununla ilgili ne söyleyemek istersiniz? Özellikle de burada benim teker, dikkatimi teker çeken... Teker teker gidelim ya. Tabii, benim, sizi, dikkat, sizi, tabii benim dikkatimi çeken şey e, yani e, sonuçta tartışmalı ve gizli devam eden bu e, kentin en eski tersanelerden birinin dönüşümüne ilgili malzeme ve erişime doğrudan erişimi olan. Bir ekibin seçilmesiyle ilgili konu. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Bu konuda şunu söylemek isterim. Yarışma tersaneyle ilgili değildi. Yani başka birisi de kendi erişiminin olduğu başka bir alanla ilgili proje önerebilirdi. Öyle bir zorunluluk yoktu. Ee, i̇ki tersaneyi birbirine bağlama fikri zaten projemizin özünü oluşturuyordu. Onun için burada öyle bir e, haksızlık olduğu kanaatinde değilim. Peki... Ee, başka bir şey tabi e, yine yanlış bir adrese gittiği iddia ediliyor ama e, jüri ekibinin tercihlerinin nedenlerini zamanında tam olarak açıklamamış olması bunu Tuna Ortaylı'ya soruyorum daha ziyade. Önerilen projeye dair detayların biener açılış gününe dek ortaya çıkmaması bir takım spekülasyonları Hı -hı. doğurdu. Aslında ben de bu yüzden Tuna sana detaylı detaylı bu seçim süreci nasıl evet. gelişti diye sormaya ihtiyacı duydum açıkçası. Bu durumun tansiyon ve spekülasyondan beslenen ...medyanın taktiklerini bilen birileri tarafından planlanmış bir süreç olduğunu iddia edebiliriz demiş Ömer Kanapak. Bu ee, konuda ne söylemek istiyorsun? Aslında benim tam olarak merak ettiğim ve cevabını alamadığım şey... ...seçici kurul Darzana'yı du duyururken gerekçe olarak neleri göstermişti? Yani bunun tabii ki çok kaliteli bir proje... ...olmasının, içeriğinin çok değerli olmasının... ...ötesinde, Biennial'in kavramsal çerçevesine... ...oturan yönü ya da... ...İstanbul'un mimari mimarlıkla ilgili... ...meselelerine cevap veren yönü... ...olarak neyi... E, ...gördüler, siz neyi görüyorsunuz... ...belki siz de buna cevap verebilirsiniz elbette. E, şimdi şöyle... E, ...bir öncelikle şuna cevap vermek isterim... E, ...biz... ...her sene... ...gerek sanat gerek mimarlık Biennial'in de... Gerekse de İstanbul Bienali veya İstanbul Tasarım Bienali'nde e, küratörlerimizi veya proje ekibini belirledikten sonra e, bir basın toplantısı yapmayı belli bir süre sonra ya planlıyoruz hı hı. E, ve bu basın toplantısında da temadan bahsediyoruz ama e, temayı da o projenin temasını ya da içeriğini e, tamamen paylaşmıyoruz e, çünkü. Bunda biraz sürpriz unsuru dediğimiz sergilenecek olan işe merak uyandırma isteği ve her zaman her şeyi yani son dakikaya kadar bazı şeyleri paylaşmayarak izleyicinin Türkiye pavyonunda ya da İstanbul bienelinde ya da İstanbul tasarım bienelinde ne olacağını merak etmesini planlamak gibi aslında gayet basit bir sebep var. Bu bazen değişebiliyor. Örneğin ben 2011'den beri Türkiye Pavyonu e, projelerinde yer aldım. E, bir sene mesela 2015 Sarkis senesinde e, o eline kağıdı alıp tahtaya projeyi detay detay çizdi ve anlattı. Bir senede çok daha az detay verdik. Bu dediğim gibi tamamen o projede Değil yer alan için. ekibin isteğiyle de alakalı bir şey. Biraz sürpriz unsurunu saklamak istediğimiz için aslında çok basit bir şekilde e, her şeyi açıklamadık. Peki Feride Sebebi Hanım size hızlıca sorayım. Genel olarak bütün bu tartışma hakkında ne düşünüyorsunuz? Öyle toparlayalım. Programın da yavaş yavaş sonuna geldik çünkü. Ee, bütün bu tartışmayı, bütün bu eleştiri ortamını sağlıklı buluyor musunuz? Gelen eleştirilerden eminim sizin de öğrendikleriniz olmuştur. Belki üzerine daha önce düşünmediğiniz şeyler olmuştur. Ee, öz eleştiri yapmak istediğiniz bir nokta var mı? Bütün bu eleştirileri hani siz nasıl yorumluyorsunuz genel olarak? E, keşke dediğiniz gibi bize de ...öz eleştiri yapma fırsatı verecek eleştirilerle karşılaşmış olabilseydik diye özetleyeyim. Ee, çünkü çok büyük tartışmalar olduğu ve bütün mimarlık camiasının bunu tartıştığı söyleniyor, iddia ediliyor, öyle aktarılıyor. Ama aslında baktığınız zaman, isimleri alt alta yazdığınız zaman e, hayli sınırlı sayıda insanın hayli büyük bir e, temsiliyet iddiasında olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla e, bu tartışmaların zaman içinde e, eriyeceğini düşünüyorum. İşin kalacağını düşünüyorum. Yani işin bu kadar çok tartışmaya vesile olmasını da e, işin kalitesiyle ilişkili buluyorum. Dolayısıyla yani ciddiye almadığımızı söyleyemem ama keşke daha çok şey öğrenebilseydik. E, Seçici kuruldan Uğur Tayyeli'nin... Yazdığı iki e, Bence önemli yazı oldu Bir tanesi e, İstanbul Art News'da çıktı değil evet, mi? Evet. E, bir diğeri de Yine bu e, tartışmalarda Böyle çok fazla Arkitera'da çıkmıştı yanlış hatırlıyorsunuz Kendine misyon biçen diyeyim, Bir başka online yayın organı Olan Arkitera'da çıktı e, Benim açımdan Enteresan bir haber olarak şunu söyleyebilirim Arkitera dergisinin Eylül'de çıkacak olan, özür diliyorum, düzeltiyorum ben de, Arademento'nun Eylül'de çıkacak sayısında Uğur Tanyeli'nin editörlüğünde yapılan kavga konusu, dosya konusu yapılmış. Çok isabetli bir seçim olduğunu düşünüyorum. Ben de bu konudaki düşüncelerimi oraya yazacağım. Yani Türkiye'de neden kavga etme geleneği bir E, deyimi bağışlarsanız kayıkçı kavgası şeklinde sürüyor. <gülüyor> Daha Zana'ya da yakıştı bu. Ifade. E, şundan dolayı da yakışıyor. Kayıkçı kavgası lafı zaten Haliç'teki kayıkçıların kavgasından türemiş olan bir laf. Yani bir itiş, kakış ve kısa vadeli ve hemen karşıdakine e, cephe alma. Yani bizim projemize karşı alınan cephe e, bir kesimce. Bence projeyi de Ee, yakıştırdı e, Aravena'nın tanımına. <gülüyor> Proje doğrudan doğruya kendisi bir cephe temsil etti. Peki çok teşekkür ederim Feride Çiçekoğlu, Tuna Ortaylı e, Venedik Mimarlık Viyeneli'ndeki Türkiye pavyonundaki Darzana iki tersane bir vasta sergisini konuştuk. Pek de zamanımız yetmedi konuşmaya açıkçası. Önümüzdeki hafta Hariciden Sanat Programı'nda görüşmek üzere. Darzana İstanbul'a gelecek mi? Son sorum bu olsun size. Onu da genel teamülümüz doğrultusunda açık bırakalım. Heyecanı sürsün. <gülüyor> tamam heyecanla bekliyoruz o zaman. Hı. Teşekkürler. Harikadan sanat. Gezegenden kültür sanat haberleri. hazırlanabilirsin ha? Çeleng var falan. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.